Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuray Yüce. Bu hafta e, ambalajlı su raporunu konuşacağız. 15 Ocak 2013'te kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi tarafından yayınlanmış bir rapordu bu. Yani geçen hafta pazartesi günü yayınlandı ve baya bir e, medyanın dikkatini çekti. Kamuoyunun dikkatini çekti. Şimdi e, bu raporla ilgili olarak e, konuşmadan önce bir iki tane veri vermek istiyorum. Rapora göre su markalarının büyük çoğunluğu. Yani 264 tanesi incelenmiş su markalarının 197 tanesi ne ulusal ne de uluslararası standartlara uyuyor. İncelenen su markalarında yaklaşık 30 farklı kimyasal kirletici yerleşmiş. Aslında ammalajlı sularda yaşanan skandallara çok yabancı değiliz. Yani evet. artık bizi bu tür raporlar şaşırtmıyor. Çünkü e, sektörün gelişimi çok kısa bir zaman dilimini içeriyor ama skandalları daha fazla, daha fazla sayıda. Evet. 2006 yılında e, böyle bir e, şey <gülüyor> sorunlu suların olduğunu tespit etmişlerdi. E, geçtiğimiz 6 ay öncesinde Temmuz'da, Temmuz ayı içerisinde evet. e, yine İstanbul'da patlak veren e, damacana su krizi tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Bu e, krizin e, Gelişimi ilginçti, açığa çıkması ilginçti. Bir televizyon programı da konu edinmişti ambalajlı sular. Televizyon programı şöyle bir şey yapmış: 55 tane farklı firmaya ait numune almış, bunları işte uluslararası akreditasyona sahip, tanınmış, güvenilir bir laboratorda analizi ettirmiş hı hı. ve 41 tanesini yani 41 tanesi yani yüzde 75'i de koliform bakteri tespit edilmiş yani insan yani sağlığına sağlık için zararlı evet içilebilir tek de su olmadığı ortaya çıkart, çıkmış e, bu dönemde hatırlarsanız e, sularda insan ve hayvan bağırsaklarında yaşayan mikroplar bulunduğu ifade edilmişti bunda sulara lağım suyunun karıştığı e, anlamına geliyor diye ifade edilmişti ee, burada temel iki tane sorun var e aslında hmm. çok sayıda sorun var da hani <gülüyor> en öne çıkartabileceğimiz iki tane e, sorun var. Çünkü e, bakanlık da aynı dönem içerisinde tabii kriz patlak verince açıklamalar yapmaya başladı ardı ardına. Bir tane açıklamasında şöyle diyordu. Biz zaten rutin olarak denetliyoruz firmaları. Üç, Üç ayda bir. Ama yani. buradaki temel sorunlardan hmm. bir tanesi hemen ortaya çıkmıştı. E, Damacana su şirketleri numuneleri kendileri bakanlığa iletiyorlardı. Hmm. Bu bir büyük skandal olarak yansımıştı. Ee, peki hemen aklınıza temel bir soru gelmişti yine bakanlık üç ayda bir denetim e, denetliyorsa bu firmaları bu krizi e, yani içilebilir nitelikte suları e, olmadığını niye nasıl anlamadı ortaya Hı -hı. çıkartmamıştı ee, <gülüyor> yine açıklamaların birinde şöyle ifadede bulunmuştu yetkililer. Ee, aslında bizim de yaptığımız denetimlerde yüzde üç oranında e, sorunu su tespit ettik Hı. demişti. Ama e, işte televizyon programının e, yaptırdığı analizlerde yüzde yetmiş beş oranında sorunu su tespit etmişler. Ee, Bakanlık yüzde üç. Evet, arada dağlar gibi bir farklılık var. Fark var. Zaten. Çok büyük fark Hı. var. Evet. Ee, ve Evet. Şimdi bu kriz yani 6 ay önce yaşadığımız bu krize ilişkin olarak bakanlığın ne yaptı diye bakacak olursak. <gülüyor> Çok fazla bir şey yapmadı. Yani şimdi öncelikle bakanlık şirketlerin adını açıklamaktan bir süre kaçındı evet, biliyorsunuz. Evet etti vatandaşlar. Evet. Vatandaşın baskısı üzerine açıkladı ve daha sonra da işte ikinci kontrolleri yaptığında da damacanası üretimi durdurulan 12 firmanın problemlerini giderdiğini tespit etmiş. Kısa o nedenle. bir sürede hemen giderdiler. Evet, bir haftada. Ve yeniden damacana üretimine başlamasına müsaade verdiğini belirtti. Bunun dışında şimdi bu e, sorunun kaynağı damacanaların kirli olması olarak e, saptanmıştı. Damacana temizleme süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. Bu da şöyle oldu. Bunun sonucunda da e, bu skandaldan sonra firmalar e, bir firmanın özellikle ismini veremeyeceğiz. Kurucu ortağı şöyle demiş. Kullanılmış damacanaların yıkama süresi. Artırır, artırırsak sektörün hem yeni makine yatırımı için hem de e, daha fazla su kullanımı olacağı için hani e, bunun suya yansıması, su fiyatına yansıması %15 ile %20 arasında olacaktır diyor. Yani krizden bire karlı çıkmayı biliyorlar. Bu şekilde Şirket öyle oldu. Ve su fiyatları oldu da yani. evet. su fiyatları arttı krizin evet. ardından. Evet. Şimdi e, bu raporu biraz daha detaylı inceleyelim. Şu yeni yayınlanan geçtiğimiz evet. pazartesi günü yayınlanan evet, rapor. Evet yani ambalajlı su raporu dediğimiz rapora Hı -hı. dikkatlice bir bak, bakacak olursak öncelikle rapor şeyle başlıyor. Bu veri toplama sürecinde yaşananlarla başlamış. Bu e, raporda su firmaların ürünlerini biyolojik, kimyasal ve radyoaktif kirlilik açısından incelemeye başlıyorlar. Bu süreçte yaşananları da şöyle anlatıyorlar. E, kendileri yaptırmak istemişler analizleri ancak... Bu e, pazarlanan e, suların tümünün tam analizini yapılabilmesi için 1.3 milyon TL civarında bir bütçe gerekiyormuş. Bunu da hiçbir şekilde karşılamaları mü mümkün olmadığı için bakanlıktan bunu ücretsiz yapmayı, e, yapmalarını talep etmişler. Ama bakanlığı kreddetmiş. Şimdi tabii bu durumda tek bir veri toplama seçeneği kalmış ellerinde. O da bakanlığın mevzuat gereği yaptığı periyodik analizler bunları incelemek. Bu kapsamda, bunun dışında başka bir de firmaların internet sitelerini taramışlar ve sitelerinde analiz belgelerini yayınlayan Pek Aslaya'daki firmanın belgelerini bu sitelerden temin etmişler. Diğer firmalardansa, hani onlarla e posta ve telefon aracılığıyla görüşmelerine rağmen bu analiz raporlarını alamamışlar. Bir de bunun üzerine hani paylaşmıyor şirketler. Bir de bunun üzerine nezaketsiz ve tehdit içerikli cevaplar da göndermişler. Gıda güvenliği e, hareketi e, yetkililerine. Ama bakanlığın sitesinde de kimi problemler yaşamışlar. Evet. Onu da atlamayalım. Evet. Önemli bir problem. Çünkü şimdi bakanlığın e, temmuz... 2012 tarihinde doğal mineralli sular, içme suları ve kaynak suları ruhsatına haiz 264 su firması listesinden faydalanmak istemişler. Bundan evet. yola çıkarak bir rapor hazırlayalım e, en nihayetinde demişler. Ama şunu fark etmişler ki halen faaliyet gösteren firmalar olmasına rağmen e, listede yer almıyor. Hı -hı. ...listede yer aldığı halde de faaliyette olmayan firmalar söz konusuymuş. Yani güncellenmiş bir liste yok ortada. Evet güncellenmiş Hı -hı. bir liste yok. Yani bakanlığın sağlıksız listesini sağlıklı hale getirmek <gülüyor> için de çaba sarf etmişler. Evet şimdi bu tekrar dönecek olursak bu veri toplama sürecinde yaşanan güçlüklerle ilgili... ...yine firmaların önemli bir bölümü raporlarını paylaşmaktan kaçınıyorlar demiştik. Ee, bu sefer tabii yetkililer şey yapmışlar hani satış noktalarında müşteri kılığına girip bu raporları talep ediyorlar. Tabii önemli bir bölümü yine vermekten kaçınmış ve e, bu toplamada veri toplamada yaşanan güçlükler üzerine suruhsat ve analizlerden sorumlu olan sağlık il müdürlüklerinin sitelerini incelemişler. Ama bütün bunların sonunda yine eksik kalmış bilgiler. Ve tekrar Sağlık Bakanlığı'na bilgi edinme müracaatında bulunmuş e, yetkililer. Aldıkları yanıtı ha. ben okuyayım tamam. istersen. Evet. Su, e, şöyle bir yanıt almışlar. Su firmalarına ait ruhsata haiz analiz sertifikaları ticari firmalar bakımından faaliyetlerine ilişkin ticari sır mahiyetindedir. Dolayısıyla da yetkilendirilmemiş kimselerin öğrenmesinde kamusal bir menfaat görülmemektedir <gülüyor> denilmiş. Yani vatandaşının sağlığını şirketlerin ticari itibarına feda eden bir yönetim anlayışından bahsediyoruz burada. Böyle bir açıklama bu çünkü. Aslında bu şu anlamada geliyor. Gıda güvenliği hareketi damacana sulardaki kirlilik kadar tehlikeli olan bir başka skandalı da ortaya çıkarmış evet. oluyor. Yani ticari sırlar vatandaşın kamunun yararından daha önemli demek oluyor bu. Ee, şimdi raporda şunu yapmaya çalışmışlar Pet ve Damacana. E, şeklinde e, satılan suların analizini e, hedeflemişler. Öncelikli olarak şebeke sularını bu incelemeye tabi Hı. tutmamışlar. Bir tablo hazırlamışlar. E, basitçe tarifi edecek olursak tablonun en üst kolonuna Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Avrupa Birliği standartları, Amerika Birleşik Devletleri Çevresel e, Koruma Ajansı, EPA'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün standart değerlerini girmişler. Bu bunun yanı sıra sağlık ve gıda güvenliği hareketi e, kendisi oluşturduğu bir kolon daha eklemiş. Yani bir Hı -hı. içme ve kullanma suyunda olması ve olmaması gereken ideal değerleri tespit eden e, bir kolon eklemiş ve bütün bu e, toplanan numuneler e, daha doğrusu e, Sağlık veriler. Bakanlığı'ndan Hı -hı. alınan veriler e, girilmiş ve e, bir suyun yani bir e, ürünün 100 tam pozitif değer alınmış. E, Alabilmesi için puan alabilmesi için işte bu sağlık ve gıda güvenliği hareketinin oluşturduğu e, az önce söylediğim kurumların ortak e, standartlarından oluşturduğu değerlere ne kadar uyup uymadığına Hı -hı. bakarak bir değerlendirme yapılmış. E, evet e, tablo e, ortaya çıkartmışlar ve bunun üzerinden de işte Hı -hı. suları başlamışlar analiz etmeye. Evet. Şimdi bu e, rapora göre incelenen sularda yaklaşık 30 farklı kimyasal kirletici bulunmuş demiştik zaten en başından. Bunlardan bir tanesi akrilamit. Denilen bir madde e, 58 su markası akrilamit açısından ABD Çevre koruma Ajansı standartlarına uygun çıkmamış. Bu madde akrilamit denilen madde sinir sistemi kan sorunları ve e, sinir sistemi de ve kanda sorunlara neden oluyor. Kansere neden oluyor çok önemli bir madde. Bu madde kanalizasyon ya da atık su arıtım sırasında suya katılıyor. Yani dezenfekte etmek için kullanılıyor. Ee, yine bazı firmaların sularında benzopiren, amonyum, civa ve nitrat değerleri yine bu Türkiye Standartları Enstitüsü'nün, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına uymuyor. Yine EPA'nın, e, EPA dediğim Çevre Koruma Ajansı, onun belirlediği standartların çok üzerinde çıkıyor. Daha da kötüsü bu sularda izin verilen sınırın 100 katı kanserojen madde var. 31 su markası ise Türkiye e, Standartları Enstitüsü ve yönetmeliğinin nitrit sınırlarını da aşıyor. Bir başka kanserojen madde epikloridin parametresine baktığımızda ise 83 su markasının çevre koruma ajansının öngördüğü değerlere uygun olmadı. Yani üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunlardan birinin izin verilen sınırın tam yüz katı değerinde olduğunu da görüyoruz. Ne yönetmeliğe, ne AB'ye, ne de Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uymuyor. Standartlarına uymuyor, evet. Ve... Yine bir genel olarak baktığımızda görüyoruz ki 59 adet su markası Sağlık Bakanlığı insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik hükümlerine uygun değil. Kimyasal içerikleri izin verilen sınırları aşıyor ve buna rağmen Sağlık Bakanlığı bu suların pazarlanmasına göz yumuyor. Böyle bir gerçeklik evet. var. Tabi bu sadece şeyle ilgili değil yani tek mesele suların temiz olup olmaması değil. Söz konusu içme suları mineral içeriği bakımından da fakir doğallığını kaybetmiş durumda. İçme suları için aranan önemli özellikler şöyle nötr olması gerekiyor bir suyun. Bu da şu demek pH değeri 7 ile 7,5 arasında yer almalı ki Türkiye'deki suların pek çoğu bunun çok daha altında. Yani asidik sular aşındırıcı su anlamına geliyor bu. Ee, böyle olduğu için de içinde yeterince miktarda kalsiyum ve magnezyum bulunmuyor. Kalsiyum ve magnezyum insan sağlığı için çok gerekli olan e, maddeler eser elementler diyoruz biz bunları. Bunları barındırmıyor yani son derece fakir. Sadece H2O gibi görünen neredeyse hı hı. bir sudan bahsediyoruz. Bir de başka bir şey de zaten bu raporda bahsedilen işte bu su kaynağının beslenme alanında kirletici özellikteki yerleşimler, tarım alanları falan bunların bulunmaması. Onu zaten raporda detaylıca belirtiyor. Yani raporun tespitleri bu şekilde. Şimdi bir ara verelim. Pearl Jam'dan Ocean adlı parçayı dinliyoruz. Oceans. şey. Sağlık ve gıda güvenliği hareketinin geçen Pazartesi yayınladığı damaca sular hakkındaki raporu'nun ilk önce şey kısmına baktık, suların temizlik oranlarına baktık. Şimdi raporun bir kısmı da bulgular ve tespitler başlığını içeriyor ve burada kimi temel sorular soruyor bu raporda şey hazırlayan kişiler. Bakanlığın listesi neden çelişkili diye bir başlıkla başlamışlar. Ee, şundan bahsediyorlar ee, özetle e, su firmalarına e, ruhsatları e, bakanlık veriyor ama listelerinde yer almıyor <gülüyor> listesinde evet. yer almadığı süre içerisinde piyasada denetimleri nasıl yapılacak diye temel bir soru sorulmuş bakanlık niye hukuk dışı cevaplar e, alıyoruz diye soruyorlar. Çünkü bir, bir takım veriler istiyorlar bakanlıktan. Bun, buna rağmen Sağlık Bakanlığı 4982 sayılı yasanın emredici hükümlerine rağmen e, kendi teşkilatlarında bulunan verileri göndermek yerine işte e, il müdürlüklerinden yapıyor. alın diyor. Evet. İl müdürlükleri e, biz veremeyiz bu yanıtı bu cevapları diyorlar. Böyle birbirlerine e, paslamış durumdalar. E, temel bir soru daha var ki bence bu çok önemli bir soru. Sağlık Bakanlığı su üretim debi bilgisine sahip değil mi? Evet. Burada da kastedilen şu su firmalarının pazara sundukları su hacmi ile ruhsat kapasitelerinin örtüşmesi gerekmekte. Bu Veri Bakanlıktan istenilmiş bu analizler yapılırken aldıkları cevap şu. Ülkemizde ambalajlı su firmaları toplam debisi piyasa koşullarına göre doğum yapıldığı için... ...de bir miktarları net olarak bilinmemektedir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Bilgilerini rica ederim diye bir yanıt göndermişler. Evet, şimdi Tariklete. konunun yetkili ve sorumlu merci olarak... ...Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın bu veriye her şartta sahip olması gerekiyor aslında. Bu basit veriye bile sahip olamayan bir bakanlık... ...bu ülkenin sağlıklı su tüketmesini nasıl sağlayacak bilemiyoruz. Evet. Yani yoksa firmalar ruhsat aldığı miktarların üzerinde su çekip çekmediğini nasıl anlayacak bakanlık ya da kaçak dolum yapıp yapmadığını nasıl bilecek bunları bilmedikten sonra bu çok önemli bir soru. Evet devamında yine sorular var kirlilik verileri tüketiciden gizleniyor diye bir başlık atmışlar. Aha. Aynı zamanda e, ambalajlı Hayır. sular üzerindeki yazan etiketlerdeki bilgilerin eksikliğine değinmişler. E, ve böyle e, kimi sorular var. Toplam 20 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. En sonunda da 107 tane e, şeyin firmanın e, sağlıksız su e, evet. sattığınız standart dışı e, sulara sahip olduğunu ifade Neredeyse etmiş. Yarısı incelenen sular. Evet. evet. Rapor. Şimdi şey başlığına dönecek olursak bu kirlilik tüketicilerden gizleniyor mu bölümüne dönecek olursak şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Sudaki kirliliğin suçlusu medya ve STK'lar mı? Çünkü Sağlık Bakanlığı basın ve halkla ilişkiler müşavirliği tarafından bu söz konusu raporun haksız iddialarda bulunduğu şu sözlerle ifade edilmişti. Şöyle diyorlar verilerin kaynağı analiz metodu analizi yapanların yetkinliği laboratuvar koşulları ve benzeri değerlendirildiğinde raporun bilimsel bir dayanaktan yoksun olduğu görülmüştür denmiş. Bu yapılan basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı'nda 1200 saha çalışanı ve 1500 laboratuvar görevlisi olduğu söylenmiş. tabii şimdi Türkiye'nin nüfusunu düşün neredeyse 80 milyona ulaşacak ve bine yakın ilçesi var. Böyle bir ülkede bu sayılar tabi devede kulak kalıyor yetersiz. Sağlık Bakanı ayrıca içme kullanma sularının takibini düzenleyen mevzuatın da Avrupa Birliği standartlarında usul ve esaslar içerdiğini belirtmiş. Ama şimdi mevzuat ayrı bir şey uygulama ayrı bir şey bunu kabul etmeli Sağlık Bakanlığı. Yine su derde yani su ambalajlı su üreticileri de rapora ilişkin çeşitli ithamlarda bulunmuş hatta şey diyor raporu sözde rapor olarak. Bu sözde şey çok yaygın aslında Türkiye'de yani hmm. kangren olmuş sorunların başına sözde getirdiğinizde <gülüyor> sanki sorun ortadan kalkmış gibi evet, ya da hiç, ya da hiç olmamış bir olmamış gibi yani. algılanması sağlanmaya çalışıyor ama sorun olduğu gibi. Olduğu gibi kalıyor hatta büyümeye, büyümeye devam ediyor. Devam ediyor. Sözde raporlarla demiş, tüketiciler tedirgin ediliyor. Bu çıkış şeyi hatırlatıyor. 2011 Şubat'ında da yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başı, bunların başı çektiği bir dizi sendika ve dernek şöyle demişti. Biz gıdada küresel üretim üstlüyüz, Türk malı imajını bozmayalım. Yani eleştirmeyelim diyorlar evet, söyledikleri açar, bu. Bu onu andırıyor yani bugün olanlarda. Suder rapora ilişkin yine şöyle söylemiş, devam edelim. Bu sözde rapor, ambalajlı su sektörünün tümüne... ...yetkili otoritelere ve hepsinden önemlisi insanımıza yapılmış açık bir saldırıdır. Böylesi sözde raporlarla sektörümüzün karalanmasına ve tüketicilerimizin yanıltılmasına izin verilmemelidir. Ünlem işaretiyle bitiyor. Evet bu sözde rapor denilerek karalanan belgede verilen bilgilerin tamamının varsayımlara iddia sahiplerinin kendi yorumlarına dayanılarak yapıldığını ve hiçbir bilimsel dayanın bulunmadığını belirtiyor der. Tekrar Hı. bunların altını çiziyor. Tamam. Şimdi e, gıda güvenliği hareketi bu... E, şeylere karşı, söylemlere karşı bir Hı -hı. yanıt vermiş. Ee, güzel bir yanıt, onu ben de <gülüyor> aktarayım isterseniz. <gülüyor> evet, evet. Bakanlık tümüyle kendi verilerine dayanan raporumuzu akıl dışı olarak itham etmiş ve bilimsel bulmamış. Ne var ki raporumuza kaynaklık eden tüm veriler Sağlık Bakanlığı personelince alınmış numuneler olup analizlerde Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarlarında yapılmış resmi analizlerdir. Eğer sonuçlarda bir akıl dışılık var ise bu akıl dışılık analiz çalışmasının çalışmasını yapanlara aittir üstümüze alınmıyoruz demişler ee, şık bir yanıt olmuş. <gülüyor> çok güzel olmuş gerçekten Hani çünkü zaten başında da anlattık bu verilerin hepsi Sağlık Bakanlığı'nın analiz raporlarından geliyor hemen hemen hepsi diyelim. O nedenle hani böyle iddialarla ortaya çıkmaları Sağlık Bakanlığı'nın özellikle çok ilginç olmuş. Şimdi şimdiye kadar yolsuzluk ve skandalların hepsinde STK ve medyala, medya şey gösterildi hedef gösterildi bu sektördeki ambalajlı su sektöründeki sorunların çözümü için öncelikle biz ambalajlı su sektörüne yeniden bakmalıyız. Ambalajlar içindeki suların çoğunun kirli, mineral içeriği fakir, doğallığını yitirmiş asidik sular olduğunu artık biliyoruz. Üstelik bu sektörün ekolojik ayak izi şebeke suyuna göre kat ve kat fazla. Buna fiyatının da yüzlerce kez daha fazla olduğu gerçeğini eklersek bu ambalajlı suda ısrarın tek dayanağı. Ee, şebeke sularına karşı güvensizlik. Yani aslında kamuya olan güvensizlik. Evet. Kamuya karşı güvensizlik olarak kalıyor. Şimdi bu güvensizliğin tabii. Bu tarihsel... Bu da bilerek yaratıldı. Bir, bir... Tabi. Yani arka planında arkasına... böyle bir şey de var. Yani 80'lerden sonrasın, 80'lerden sonra işte e, bu altyapı hizmetlerine aktarılan e, paranın kesilmesi, hı -hı. su hizmetlerinin kamusal hizmet alanının dışına çıkartılması, özel sektörün bu alanda teşvik edilmesi hı -hı. E, aslında e, su şirketlerinin yeni bir piyasa falan, açılmasına evet. yol açtı. Evet bir de tabii kamuda özellikle e, bu e, bir de üstünçlerle e, ve hı. büyüyen kentleşmeyle, endüstrileşmeyle ilgili olarak e, şehirler bu su altyapı sorununu çözmekte gerçekten yetersiz Zorlandı, kaldılar. Evet. E, ...bütçeleri kısıldığı için bir şey yapamaz hale geldiler. Böyle olunca da işte su krizleri patlak verdi İstanbul'da, Ankara'da, pek çok şehirde. Bunun sonucunda da şöyle dendi işte kamu bu işi beceremiyor. Özel şirketlere bunun devri şart. Bu konuda uzmanlaşmış e, şirketlerin bunu yapması gerekiyor denmişti. Ben hatırlıyorum her, e, her sokağın başında bir tane su istasyonu kurulmaya başlandı ilk önce. Yoksanlarda değil mi? E, evet, evet. E, hı hı şeyler yani tüpçülerin hmm. tüp satan yerlerinin bir köşesinde sular satılmaya başlandı. Sonra bu evet. suların satış alanlarının çok sağlıksız olduğu, suların çok sağlıksız olduğu tespit edilince Sağlık Bakanlığı herhalde 97 yılında hmm. e, damacana evet. 19 litrelik damacana suuna izin verdi. Evet. Ne izin verdi ve ondan sonra sektör aldı başını yürüdü. Evet, aynen öyle. Şimdi e, gerçekten de bu güvensizliğin tarihsel kamuya olan güvensizliğin tarihsel bir takım haklı nedenleri var. Ama kamuya yapılacak yatırımlarla bunların öne alınabilir. Bu sorunlar çözülebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün 500 kadar farklı noktadan numuneler alıyor, su örnekleri alıyor ve suyun güvenirliğini kontrol ediyor. Yani kapımıza kadar gelen su gerçekten de temiz ama e, çoğu durumda binaların su boruları veya depolarındaki sorunlar suyun kirlenmesine neden oluyor. Bu altyapıların iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılırsa sorunların da büyük bir bölümü ortadan kalkacaktır ister istemez. Ve böylece vatandaşlar daha temiz, ekolojik ayak izi daha küçük ve fiyatı çok daha ucuz şebeke suyunu tercih edecektir. Bu düzenlemelerin de var olabilmesi için yeterli miktarda temiz suya e, para yani temiz suyun parayla alınıp alınıp satılan bir ekonomik meta değil, anayasada yer alan bir insan hakkı olması gerekiyor. Hı -hı. Bizim su hakkı kampanyası olarak başlattığımız imza kampanyası da aynen bunu talep ediyor. Diyor ki su bir insan hakkı olarak anayasada yer almalıdır. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız bizim metnimize imza.suhakki.org adresinden imza atabilirsiniz. Evet, bu konuyu böyle bitirelim ama evet. programı bitirirken bir tane etkinlikten bahsedelim. Evet. Ee, bu hafta sonu İstanbul'da yapılacak bir e, etkinlik var. 26 Ocak Cumartesi günü nükleersiz bir dünya ve nükleer silahlardan ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir Orta Doğu inşa etmek konulu uluslararası bir konferans yapılacak. Konferansı Ayken Türkiye nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için uluslararası kampanya organize ediyor. Greenpeace Akdeniz Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Küresel Eylem Grubu Mayınsız Bir Türkiye girişimi destekleyenler arasında. Ee, Konferansa Avrupa'da nükleer silahlanma alanında ve NATO konusunda faaliyet gösteren sivil toplum temsilcileri, Orta Doğu'dan Bahreyn, Mısır, İsrail ve İran'dan aktivistler, e, Türkiye'den Mete Çubukçu, Selim Bölme gibi isimler katılıyor. Ee, ve ağırlıklı olarak nükleer sinahlardan aranılmış bir dünya ve Orta Doğu nasıl inşa edilecek konusunda konuşulacak. 26 Ocak Cumartesi saat 11'den itibaren İstanbul'da Taksim Hil Otel'de e, gerçekleşecek konferansa herkese davet edelim buradan. Bu evet. haftalıkta bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı